الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله ما توفيقي تصامي إلا بالله لقد جاء رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِنِعُ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبِّي أَعُوذُواكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ أَعُوذُواكَ رَبَّنْ يَحْضُرُونَ بسم hamdü senalar olsun Buyuruyor Recebu Şehrullah Recebu Şerif Allah'ın ayıdır Şabanı Şehri Şabanı Şerif benim ayımdır Elhamdülillah ona çok salat selam okuyalım Allah'ımız salli ala seyyidina Muhammed Haliye ve sahbihi ve sellim وَرَمَضَانْ شَهْرُ ümmeti Ramazan-ı Şerif'te bütün ümmetimin ayıdır Allah'ım Recep-i Şerif ve Şaban-ı Şerif'i cümlemiz hakkında mübarek eylesin Ramazan-ı Şerif'e de sıhhat ve afiyet, iman i̇slam itaatle taatle balık eylesin Ulaşmaya nasip eylesin Nice kardeşlerimiz kavuşamadılar Nice kardeşlerimiz vefat ettiler تَمُوتُونَ كَمَا تَعِيشُونَ Yaşadığınız gibi öleceksiniz Hadis-i Şerif'i yine bir takım örnekler verdi hayatımızda Bunları sizlere de duyuruyorum inşallah Bize de bu yolda yaşayıp bu yolda ölmek nasip olsun Amin. Kaç kere söyledim size amel etmeyenleriniz varsa hala Ölürse çok pişman olacak haberi olsun Bak adam işte aniden öldü Seyyid-ül bilmiyordu Bak Ne buyurdu Rasulullah Efendimiz Sabahladığında bunu okuyan O gün ölürse cennete girdi Akşamladığında bunu okuyan O gece ölürse cennete girdi Ve kainatın efendisi En doğru haber veren insan Buna yemin etti, hiçbir şeye bu kadar yemin etmedi Bu kesin cennete girdi diyor Yani bu cennete gireceklere nasip oluyor daha doğrusu Herkese nasip olmuyor Mirat gecesi okutturdum cemaatle beraber burada da okuyalım Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente khalaqteni ve ana abduka ve ana ala ahdika ve ve'dike me istata'tu ebu'u leke bini'metike ve ebu'u bi zembi faghfir li Fennehu la yaghfiru'z-zunuba illa ente. Aaudubike min şerr ma sana'tu. Ben zaten akşam ezanı okunduğu gibi hemen okuyorum onu ölürüm diye korkuda. Cennete gireyim diye. Bana cennet lazım, size bilmiyorum lazım mı diye mi de? He? Şimdi bu mübarek kardeşimiz bunu Tekrar tekrar okuyor diyor ki oğlu her gece bir kere okurdu diyor Bu gece beş kere okudu belki diyor tekrar tekrar tekrar okudu ve yattı Yatar yatmaz hırlamaya başladı Birden yetişene kadar Yasin'in Velevneşşâhûlâ tavesnâ'ya geldim Vefat etti Şimdi Resûlullah Efendimiz ne buyuruyor Bu duayı okuyup ölen Yatağında da ölse şehittir hala okumuyorsanız Herhalde sizin karantiniz var ben bilmiyorum, benim garantim yok Bir dayandığınız, güvendiğiniz, bir bildiğiniz bir yer varsa bilmiyorum Bak arkadaşımız öyle ruhunu teslim etti Bak şimdi Miraç gecesi ne oldu Miraç gecesi bu duayı cemaate okutturdu ee, Ve bu kardeşimizin halini de orada arz ettim, çok sevdiğim abimi Miraç gecesi bu duayı okudular bizimle beraber o cenazenin haberini duydular Ne bilsinler dönerken başlarına ne gelecek Şimdi Yanlarından sağa çıkan bir kardeşimiz Bunlar büyük ibret Anlatıyor 6 kişiydik diyor arabada Taksiyle gelmişler O delikanlı diyor ki Çıktık diyor miraç gecesi tabii bir 20-25 bin kişi kadar vardı Kadınlar da geldiği için o gece biraz daha kalabalık mı oldu, nasıl olduysa i̇şte kadın cemaat iki misli geliyor baktık tıkandı ortalık yani çıkışta biraz kalabalık var dedi ki ya arabada bekleyeceğimize abdestlerimizi tazeleyelim Recep-i Şerif'in 30 vekatlık namazını tarif etmiştim ilk onunda ortasında bir de Miraç gecesi 27. gecede son 10 rekatı hani külliyede anlatmıştım da bu gece kılın dedim Demiş ki ya şimdi burada bir abdest tazeleyelim 10 rekatımızı da kılalım 30 rekatımız Recep namazımız da bitsin Ondan sonra Oruçları da zaten 3 gün evvel recep Şerif'i karşılamışlar 27 ile beraber 30 olmuş Oruçları da her gün sıralı tutmuşlar Bak su testici su yolunda kırılır anlatıyorum Yaşadığınız gibi öleceksinizizi anlatıyorum Bunun üzerine Sen efendim namazlarını da bitirmişler, arabaya binmişler Tesbihlerinde de ellerini almışlar şimdi altı kişiler de bu ikisi tarikat ehli yani bu kardeşlerimiz zikir ehli bunlar derslerini yani yapıyorlar zikirlerine devam ediyorlar gafilet yok hemen tesbihlerini çekerlerken o Beşiktaş Sarıyer sabahını geçmişler halbuki oradan girecekmişler bu sefer şoför kardeşimiz o da komada Allah şifa versin ona şimdi hastanede o hala bu şimdi tereddüt etmiş yani Sabaha geçtik de geri dönelim de Sabaha girelim biraz ileri gitmiş O geri dönelim dönmeyelim derken Şimdi arkadaş diyor ki ikisi de diyor tesbihlerini o anda Ceplerine koydular diyor İkisi de o, o mübarekler İkisi de ceplerine koydular Benim de aklımdan geldi şunlara bir takılayım Hacı amcalar yol bitmedi de Ders mi bitti ne oldu tesbihleri Koydunuz yoruldunuz mu şeklinde Takılacağım geldi O anda diyor bir kamyon Girdi üstümüze Hadi bakalım üç düştü, beyni patladı, öbürü mübarek arabada öldü. İki kardeşimiz de Miraç gecesi Rabbisine yükseldi. Şehit oldular, abdestli, sohbetten çıkmış, günahları sevaba dönmüş, Recep namazını bitirmiş, 30 gün orucunu tamamlamış. Zikir ellerinde tespih, ne kadar zikredeceği ezelden yazılmış tabii. Zikirleri bitmiş demek ki tespihlerini ceplerine koydular. O anda da ruhlarını teslim ettiler. Bu Miraç gecesi. Duyanınız oldu duymayanlarınıza duyuruyorum Bu yolda devam edelim Bu yolda yaşayalım Bu yolda ölelim kardeşlerim Başka yolumuz yoktur Bir an gaflet caiz değildir Çünkü sen ölüm nerede ne zaman gelecek Bilmiyorsun Mevla bunu gizlemiştir hikmeti var Evet bir film seyredeyim dersin Bir şarkı dinleyeyim dersin He, Bir gıybet edeyim dersin bir yalan diyeyim dersin bu gecede namazı kılmayayım bu gecede teheccüde kalkmayayım yarın da oruç tutmayayım dersin bir de ölümün o güne gelir seyyidül istiğfarı üşenirsin ihmal edersin bu sabah veya akşam yarın sabah akşam tehir edersin terken ölüm gelir sonra ne diyeceksin Ezrail Aleyhisselam? biraz daha dur da duamı okuyayım abdest tazeleyim namaz kılayım öyle mi sipariş üzere yok arkadaşlar biliyorsunuz sipariş yok bunda bu nasıl gelir ne zaman gelir seni nerede bulur alır götürür Allah'ım cümlemize iman selameti sıyım eylesin kazandılar inşallah bizler de kazanırız arkalarından inşallah kardeşlerimiz inşallah bundan sonra bu zamana kadar gaflet ettiysek de bundan sonra hiç gaflet etmemeye gayret edelim ölümü böyle dört göz bekleyelim ne zaman gelecek bizi Rabbimize kavuşturacak İkramiyemizi ne zaman alacağız? Ölüm müminin bahşişidir اَلْمَوْتُ تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ mümin, جِسْرٌ يُوْصُلُ الْحَب۪يبَ اَيْلَ Ölüm bir köprüdür, dostu dosta kavuşturur Ölüm aslında kötü bir şey değildir He, Yüzü soğuk görünür ama Kulu Rabbine kavuşturacak en büyük vesiledir Onun için evet Yani bu ikramiyemizi nasıl dünyada ikramiye bekliyorsak Çok daha ziyade hevesle ölümü bekleyenlerden olalım inşallah bu milletten ümidi kesmeyelim, seferberlik yapalım Çok bereket göreceğiz Mümbit bir toprak yani Ekiyorsun fışkırıyor Güzel bir nebat alınıyor Sakın ümit kesmeyin Bu Türkiye düzelecek Allah'ın izniyle yeniden İslam alemine bayraktarlık yapacak Bosna'nın da, Çeçenistan'ın da, Afganistan'ın da, Filistin'in de, Cezayir'in de Bütün dünya İslam aleminin bir buçuk milyarın sigortası He, Türk milletidir İnşallah şu cemaatler gayret edip, hizmet edip Güzel alimler yetiştirerek İslam'ı dünyaya yaydığımız takdirde yeniden ecdadımıza bağışlanan devlet-i Ali'ye lütfedilip de bu millet yeniden kalkınırsa madden ve manen zaten maddi kalkınma neye bağlı? manevi kalkınmaya bağlı manevi kalkınma olmadan bu memleket zaten maddende düzelemez görüyorsunuz battıkça batıyoruz He, yine dolar fırlıyor, yine mark fırlıyor yine enflasyon, yine devalasyon, milletin cebindeki para eriyip gidiyor dolayısıyla bu din işini maneviyatı düzeltmeden bize dünyada da rahat vermeyecek Allahü Teala zâte vermesin zâte vermesin niçin vermesin bu millet paradan bolluğa düşer de he rahatlık bulursa ayağı düz basarsa dini hepten terk eder o zaman Amerika'dan efendim Rusya'dan beter zâte şimdi beter olanları var ya adamlar oralara meyleder Dergi ne güzel gavurlara uyduk parayı bulduk efendim daha İslam'a şeraata ne lüzum var ama bugün Amerika'nın kuyruğunda battıkça battıkları için e bu millet de çıkmaza girdiği için çare aradıklarından İslam'a dönüyorlar elhamdülillah bu millete Rabbim ne zaman efendim maddi kalkınmayı her türlü imkan nasip etsin ne zaman Kur'an'ı ve sünneti hakim ettikleri zaman hak ettiler o zaman tamam o vakit para azdırmaz o vakit zengin olalım niçin zenginliğimiz dünyayı müslüman etmeye yarar da onun için ama şimdiki rahatlığımız bize zarar bize batar çünkü bizi bu ortamda rahatlık daha çok isyana sevk eder çünkü bütün görüyorsunuz kanalları basını yayını hepsi nereye çalışıyor ve bu ortamda biraz para bulan yolunu şaşırıyor ama İslam hakim olduğu zaman İnşallah kalkınma madden de çoğalır O zaman rahatlıkla beraber Tüm dünyaya İslam yayılmağı bu paralar Harcanır inşallah Türkiye yeniden bayraktarlığı yapacak İnşallah bunu Rabbim bize gösterir Ölsek de göreceğiz Müminler ölmüyor biliyorsunuz El-müminuhayyun <Sessizlik> fiddârayn İki cihanda mümin diridir El-müminûn la-yemutûn Müminler ölmezler Bel-yunkalûne min daril fena ilâ daril beka fani alemden baka aleme göçerler Dolayısıyla biz ee, i̇nanmışız ki şeriat ve sünnet gecenin girdiği yere girecek, gündüzün girdiği yere girecek, Resulullah Efendimiz böyle müjde etti bize اِنَّهَادَ الد۪ينَ لَيَدْخُلُ عَلٰى مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ اللَّيْلُ Şu dini i İslam Gecenin girdiği, gündüzün girdiği, girmediği yer yok ya, demek ki her yere girecektir Rabbimiz öyle müjde etti. Bismillahirrahmanirrahim. Huve lli ersale rasulahu bil huda ve dinil hakki li yuzhirehu ala d-dini kulli ve O öyle bir Allah'tır ki celle celaluhu. Resulü Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem dosdoğru bir yol ile hak bir din ile gönderdi ki neticede onun dinini bütün dinler üzerine galip edecektir Kafirler müşrikler İstemeseler de çatlasalar da din hakim olacağını Kur'an-ı Kerim söylüyor Kat Tevbe suresinde de var Efendim Saf suresinde de var Efendim ee, Fetih suresinde de var İnşallah bu ayetlerin sırrı Ankara'yı biz zaman yakında tecelli eder inşallah ümidindeyiz ama Tabi biz burada bize ne düşüyor ona bakalım bize ne düşüyor? Bu çorbada bir tuzumuz olsun. Ona bakalım. Yani İslam bize muhtaç değil, Allah bize muhtaç değil, din bize muhtaç değil. Biz çalışacağız. Davetimizi, gayretimizi, hizmetimizi, cihadımızı, malımızı, canımızı feda edeceğiz. İnşallah çok kazanacağız. Ahirette iyi bitiremeyeceğimiz kadar mükafatlara nail olacağız. Ama kısa bir ömürde sayılı nefesleri değerlendirmeye bakacağız. Mutlaka bu yolda yaşayacağız bu yolda öyleceğiz Allah'ımıza böyle söz vereceğiz niyet edeceğiz müminin niyeti amelinden hayırlıdır benim niyetim nedir bütün dünyaya İslam'ı hakim etmek benim niyetim bu ama hoca sen kimsin yarım adam elli külü adam hasta adam sende ne kuvvet var ne sıhhat var ne para var e Sen ne? seni kim takar diyebilirsin bana ama Rabbim öyle buyurmuyor bana Rabbim diyor ki ben yüce himmetlileri, yüksek dertlileri, gayretlileri severim diyor Alçak himmetlileri sevmem Mesela sen dersen ki Ben kimseye bir şey yapamam, ben İslam'a yardım ederim Beni kimse dinlemez Mevla bu kulluğumu sevmem diyor Ama sen niyet edersin ki ben dünyaya İslam'a hakim edeceğim He Kur'an'ı yayacağım Mevla bu himmetlileri severim diyor Ondan sonra bu dini tamamlayacak benim Senin arkandan ben işi bitiririm Seni göreyim önde bakalım ne yapıyorsun Onu seyrediyor Mevla sebepler alemindeyiz bir sebep yaratır en büyük yavurla bile dini destekleyebilir Mevla bakarsın kafirleri bile hizmetçi eder bu işe Mevla he Mevlalığını yapar biz kulluğumuzu yapmaya bakalım dolayısıyla Rabbim bana neye göre muamele ediyor niyetime göre muamele ediyor benim niyetim ne İslamı dünyaya hakim etmek. Ben bu niyetimle ölürsem inşallah bu yolda yaşayacağım. Kazandım demektir nasip olursa. Siz de aynı. Hepimiz bu davanın erleriyiz inşallah. Bu gayrette olalım, bu davette olalım. Emr-i bilmağın neyi münker iyiliği emredip kötülükten ne yetmedi cihadını aman ihmal etmeyelim. Çok dönüş var inşallah. Bu millet döndükçe tabii her bakımdan İslam kuvvet buluyor. E, sayıda çok tabii kuvvet vardır. Cemaatte büyük rahmet vardır tabii. Cemaatlerin artmasında güç vardır elhamdülillah sizler külliyeye sahip çıktınız cemaat her davetimizde geldi cemaatin bereketi rahmeti görününce kimse ne yapamadı e Allah'ın izniyle engel olamadı bak sohbetler şimdi elhamdülillah Allah muhafaza etsin devam ediyor ee 25 bin kişi toplanabiliyoruz elhamdülillah inşallah bu çok daha artacak imkanlar çok daha artacak yani yüzlerce insan bir anda tevbe nasip olur inşallah oluyor yani biz çalışalım gayret edelim Beraat gecesinde özellikle sebinizi mutlaka, kadınınızı, erkeğinizi fire vermeden davet ediyorum. Sebep, o geceki dualar reddolmaz. 2 dua kaderi bile geri çevirebiliyor, o gece kaderler takdir ediliyor. Senelik dosya o gece, o gece gaflet eden, o gece dualara giremeyen mahrum olur. Yani bir senelik takdirimiz, o gece levh-i mahfuzdan alınacak. Dolayısıyla o gece cemaata girmeli Dualara katılmalı Bak bütün dünya işte alemi Bosnası Çeçenistan'ı kan alıyor. Bunları o gece takdir gecesi Büyük gece o gece O sonra bütün ümmetin mağfiret gecesi O gece af olmayan daha af olmuyor Kimler af olmuyor sayacağız e İnşallah o gecede mutlaka sohbette Cemaatta bulunmalı Ondan sonra yüz rekat namazı var Tarif edeceğiz ne bileyim Faziletlerini anlatacağız Konuşulacak inşallah Allah sıhhat verirse Dolayısıyla biriniz Mahrum olasınız istemiyorum. Yine buraya kardeşlerimiz telefon numaraları yazdırmışlar. Bu numaralardan otobüsleri ayarlayın. Gelin bu İzmit çok kolay oluyor bu bakımdan ulaşım. 349 3048 geçenki telefon. 349 -30 48'den yer ayırtabilirsiniz. İnşallah derince Milli Gençlik Vakfı'ne 239-2047 zannediyorum geçenki telefon. Evet bu telefonlardan efendim... Bu deminkinin aynısı Gölcük tarafından 4140628 numaralı telefondan seferber olalım. Allah için bir kişi bir kişi toplayalım, çağıralım. Mübarek Berat gecesinde cehennemden beratlarımızı cemaatla beraber alalım inşallah. Mutlaka cemaat rahmettir. Ben Türkiye'nin hiçbir yerinde duymadım böyle 20-30 bin kişi bir kere de toplansın. Yani hatta o gece Üstadımızın üstadı geldi. Bizim hocamızın hocası Rize'den Mustafa Efendi. Geçen o da vaazda işte milleti maşallah ağlattı. O biraz çok şeydir. Feyizli bir yanık bir zattır. Mubarek ne dedi? Biz kaç kere hacca gittik dedi. Çok sene her sene gidiyor. Ben hacda bile böyle cemaat görmedim. Kalabalık ama bu vechheler, bu simalar dedi. Böyle genç, dinamik, şuurluş, Allah için gelmiş. He? E öyle yani raskele değil yani bilinçli maşallah. Cemaatları gördü, çok memnun oldu, dualar etti hepinize. İnşallah onun için bu cemaati artıralım kardeşlerim. Bu numaralardan irtibatı sağlayalım. Evet, berat gecesi hiçbir geceye benzemez. Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem sabahlara kadar ağladığı gece, secdelere kapandığı gece, Ayşe anamızın Resulullah'a kaybettiği gece, hani arıyor neredeydi, kumalarıma mı gitti diye şaşırmıştı da sonra Efendim yerde seyde de kapanmış olduğunu hüngür hüngür ağladığını ayağı deyince Rasulullah Efendimiz'i fark etti de ölü gibiydi Rasulullah Efendimiz Yani böyle fark edilemeyecek derecede Küçücük bir odada Rasulullah'ı göremiyor o kadar Rasulullah Efendimiz kendisini kaybetmiş Bütün ümmetin mağfiretini istediği sabaha kadar Artık size çok dua etmeye başladım duaya dua eklendi nedir o? Gelirken de dönerken de başlarına bir şey gelmesin diye bir de o duaya başladım şimdi Ne yapayım? tabi şehit mutlaka verilecek şehit mutlaka verilecek ecel gelmiş ama bana da dua düşüyor onun için birbirine dua edelim bir de o duayı ekledim gelişinizde dönüşünüzde Rabbim ayağınızı taşa çattırmadan burnunuzu kanatmadan huzur içerisinde mağfiretle affı ile duaların kabulü ile döndürsün inşallah şimdi bu geceden niyet ediyoruz değil mi ha ama yarın öldük bak görüyorsun işte değil mi adam regaib gecesi oradaydı Miras gecesi kabirdeydi. O miras gecesi oradaydı, iki gece sonra yılbası gecesi kabirdeydi değil mi? Bak kardeşlerimizin başına gelen hepimize gelebilir. Yani demek ki biz beraata gelebiliriz diye bir şey yok. Niyet edelim de mezara da gidersek, müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Belki içimizden de ölecekler olabilir. Allah'a iman selameti nasip eyletin. Biz duacıyız, Allah'ıma öyle yalvarıyorum, ölünceye kadar da inşallah yalvaracağım, Rabbim yalvartırsın. He bir kere bile bizim sohbetimize Allah için gelen bir kere bile nasip olmuş. Allah için bizim sohbetimize kim geldiyse kadın erkek he, senelerdir. Kim geldiyse ölü ise de diri ise de mutlaka duasını yapıyoruz arkadaşlar. Bir kere gelen de dua'ya giriyor inşallah ama devam edenler çok kazanacaklar. Allah'ım cümlemize devam, sebat, istikametler nasip et. Amin. Amin. Şimdi bu tevbe hakkında mektubun devamında kısaca konuşayım. Hatırlayacaksanız günahlar kaç kısma ayrıldı? İki, Allah'ımızın hakları, kulların hakları. Allah'ın hakları kaç kısma ayrıldı? Yine iki, kazası gerekenler, kaza gerekmeyenler. Kaza gerekmeyen ne gibi? İç ki içtin, kumar oynadın, zina ettin, Allah muhafaza Şimdi bunun tevbesi yok mu? Var Üç tane ayet kerime okunuyor Başında mektubun i̇mam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Biz kıymetli ömrümüzü günahlarda geçirdik diyor Halbuki hep zikirle geçirdi ama tevazu ediyor Onun için bizim tevbeden konuşmamız uygun olur diyor Demek bizim tevbeden konuşmamız farz olur o zaman Evet biz hakikaten batmışız burada üç tane hadi kerime okundu. Sembabetu bu ile Allah cem yani minunul alekum Ey müminler hep birden Allah'a dönün ki felha <gülüyor> amen Allah nasuha. müminler hep birden Allah'a öyle bir dönüşle dönün ki bir daha günaha dönüşünüz olmasın. Asa rabbukum ey yücef rângum sen yâdikum ey dukilum cennetin teklimi O zaman Rabbiniz sizin bütün çirkinliklerini silip sizi köşklerin altından ırmaklar akan cennetlere koyması umulur. Yani günahınızdan dönerseniz günahlarınızı siler sevaba çeviririm. Hatta bunun hakkında da okudum herhalde. Ondan sonra veziher udwahir ali zmi ve günahın açığını da gizlisini de, küçüğünü de büyüğünü de ne yapın? Terk edin. Bu aziz celileleri okuduktan sonra buyuruyor ki Bunlar, bu anlaşıldığına göre günahlardan tevbe etmek her Müslüman üzerine nedir? فَالتَّوْبَةُ مُنَ ve farz-u aynin fi حَقْلِ كُلِّ شَخْصِ Evet, yani herkesin tevbe etmesi nedir? Farz-ı ayındır. Ne demek? Kendisine tek tek farzdır. Yani bir cenaze namazı gibi bir kısım kılsa bir kısımdan sakrıt olmuyor. Tevbe herkesin kendine vacip. Çünkü herkes günah işliyor. Kendi günahına kendi tevbe edecek değil. Ben yememden sen doymazsın. Ben senin için istiğfar ederim ama dua ederim ama senin günahından tevbe etmen lazım gelir. La yutassallaru en Hiçbir insanın tevbesiz durması ne yapılamaz. Düşünleme çünkü Resulullah Efendimiz bile ne buyuruyor? İnnehu ala fil Benim bile kalbime bazı bir karanlık bulut geliyor. Ben de Allah'ıma her gün 24 saatte 70 kere mağfiret diliyorum Allah'ımdan. Aff istiyorum buyuruyor. Yani Rasulullah aleyhisselam diyor ki geçmiş gelecek günahları bağışlanmış o zat 70 kere affi isterse sahabe kiram buyuruyor bir mecliste otururduk kalıra kadar sayardık yüz kere Rabbı iftirliyor rahmet eyle tüm halin yine kente derdi Allah'a ya Rabb ben bana rahmet et tevbe mi kabul et sen tevbeyi kabul edensin kullu haciyansın biz nasıl tevbesiz yaşayacağız şimdi bu isyanlar günahlar iki kısma ayrılıyor bir allah Teala'nın hakları ki kul hakkına girmeyen Mesela zina Fakat zina Allah muhafaza etsin komşu karısıyla olursa Evli bir kadından olursa Tabi e, Bu kul hakkına da giriyor Çünkü kocası var efendim. Ondan sonra komşuluk hakkı var Böyle bir hukuka tealluk etmesi kötü Bu durumda iş Zorlaşıyor Ama Ama bir de var ki zorla tecavüz, Allah muhafaza etsin, işte karşı taraf razı ve atikâd-ı bid'at'ın bid'atı itikad etmek, mesela işte ahirette cennette Allah görülmeyecek, mutezile mezhebi böyle sapık bir fikri var Şia mezhebinin acayip sapık fikirleri var Bunlar ehl sünnet dışında bozuk itikadlar, bu da kul hakkına girmiyor, inancı kendine ait, yani Allah'la arasında Allah hakkına giriyor Tevbe <fettevbetu> duanha bin nedme ve istiğfar ve tahassur ve i'tidar azze ve <Cell> Bunların tevbesi nasıl olur? Şimdi efendim pişman olacaksın. Bir daha yapmamaya karar vereceksin. Hasret çekeceksin. Nasıl yaptın diye üzüleceksin. Allahü Teala özür dileyeceksin. Ve abdest tazeleyeceksin. Bu abdest de çok mühimdir. Mesela hadis-i şerifte buluyor bir insan abdeste başladığı zaman elini yıkadığında eliyle yaptığı günahlar dökülür ağzına su verdi ağzıyla yaptığı günahlar dökülür burnuna su verdi burnuyla yaptığı günahlar dökülür de adam burnuyla da günah yapar mı? E sen burnunu her tarafa sokarsın ben muharek adam sen burnun rahat durmaz Ha bu karılar evde kocasına süslenip koku sürüp çıkması sünnet iken kocasına çöpçü gibi kokuşuk vaziyette çıkarlar dışarı çıkarken veya eve başka bir erkek misafir falan geleceği zaman da güzel elbise giyip koku sürerler Halbuki kadının kokusunu nam -i -i duyurtması yasaktır Dolayısıyla bir kadın sokakta parfüm sürüp bilmem ne sıkıp gezerken Onun kokusu yanından geçince insana vuruyor gayri ihtiyari burnuna Bu da ne oluyor? Burnun zinası oluyor Ve o kadın kaç erkeğin burnuna kokusunu vurdurduysa Fehiyye zaniyetü diyor hadis-i şerifte o kadın zinadadır O erkeklerle ama tabi Elin zinası tutmak, gözün zinası bakmak, kulağın zinası dinlemek, burnun zinası koklamak, ayağın zinası yürümek, derinin zinası sürtmek, esas zina cinsi münasebet bildiğimiz o kebair o tabi e, evliyse rejim, bekarsa yüz sopa cezası o ayrı bir şey kebair'e giriyor. İyi dikkat edelim bu işlere. Şimdi abdestte mesela yüzünü yıkadın, yüzünden yaptığın, gözünden yaptığın, işte kollarını yıkadın, kollarından ellerini, ayaklarını yıkadın günah topuktan çıkıyor. İmâmeyn'e göre abdest suyu tahirdir Mutahhir değil Ne demek? Temizdir yani üstüne düşse abdest alırken su aksa üstüne değse Namaza mani bir pislik gibi değil idrar gibi Ama temizleyici değil Ne demek ben buradan abdest alırken kollarımdan üzerimden biriktirsem bir kaba da onunla efendim başkası abdest alabilir mi? Alamaz bir kere ben, ben almışım bir daha ona yaramıyor Ama temizdir ne demek benim üstüme sıçradığı zaman Benim elbisemde manilik vermiyor namaza İmam-ı Azam Efendimiz'e göre nedir diyor? İdrar gibi pisliktir diyor abdestin suyu necaset galizadır diyor, niçin idrar gibi üzerinize atlatmamaya bakın Gerçi fetva İmam-ı Eyn'e göre ise de İmam-ı Azam burada niçin bunu yapıyor? Keşif eyli, manevi gözü açık, mübarek insan abdest alanları şadırvanda seyrederken sularından yaptığı günahların pisliğini görüyor sular döküyor ya mesela bu gıybet etmiş, bu içki içmiş, bu kumar oynamış diye abdest suyundan anlıyordu mübarek onun için pisliktir dedi yani dikkat etmeli abdest suyunun üstüne de önlük kullanıp sıçratmamaya gayret etmeli. Dolayısıyla abdest adamı böylece hakikaten temizliyor. Abdestten sonra burada bir hadis-i şerif almış. Hazreti Ali Efendimiz buyurur ki ben Ebu Bekri sıttıktan işittim ki Ebu Bekri sıttık sadıktır diyor. Doğru söyler ki hem ne doğru. Sıttık. Sadık değil, sıttık. Doğrunun en büyüğü o da buyurdu ki ben Resulullah efendimizden işittim Artık Resulullah efendimiz zaten muhbir-i sadık Mevla'dan alıp da buyuruyor Hadis-i şerif mamin مِنْ عَبْدٍ اَذْ لَبَذَنْ Hangi bir kul bir günah işler de فُمَّ قَامَ Kalkıp yeni bir abdest tazeler de فَصَلَّا رَكْعَتَيْن۪ İki rekat tevbe namazı kılarsa Bu tevbe namazında Birinci rekatta Nisa suresinin kaçıncı ayeti demiştim? Hatırlamıyorsunuz. Zannediyorum 64 olacak. ikinci rekatta da 110. ayet olacak. Yani birinci rekatta "Ona Ve ve rahim." <Sessizlik> Nisa suresi 64. ayeti kerimesi 1. rekatte okunacak. Mağfiret ayetidir. 2. rekatte Nisa suresi yine 110. ayet-i kerime okunacak. 110. O da Teauri billah Ve men ya'mal şü'en ev yuzlim nefsuhu dumma Her kim küçük büyük bir günah işler sonra Allah'tan aff dilerse Allah'a mağfiret edici ve çok acıcı olarak bulacaktır. Birinci, eğer bunu bilmiyorsanız birinci rekatta Kulliyâ İl Kafirun okuyun, ikinci rekatta Kulliyâ Allahat okuyun. Onu da bilmiyorsanız hiç kılmayın. Ne diyeyim size daha? Kulliyâ İl Kafirun'u bilmiyorsanız ne kaldıyn? Ne atayın adan? Ne soruyorsun? Ne okuyayım diye daha? Bildiğini ok o zaman. Şimdi bu iki rekatı da kılarsa, taze bir abdest alırsa, hangi bir günah işledin? Bak mesela fıkıhta diyor ki, bir adam çalgı türkü dinlese diyor peşinden abdest alması müstahaptır o abdestten namaz kılar abdestini bozmaz gıybet etse abdesti bozulmaz tetikodu eden abdesti bozulmaz iftira bile yapsa abdesti bozulmaz mesela namerem kadına baksa abdesti bozulmaz ama o abdest ne olur kirlenir onun için namaza durmadan biz öyle bir adamız ki şadırvanda abdest alırız namazı kılana kadar yine karıştırırız işi yine birine bir laf sokarız bir konuşuruz lekeleriz yani biz rahat durmuyoruz İnsan abdest aldı mı o abdestten hiç kirlenmeden, bulaşmadan ne yapmalı? Bir namaz kılmalı ya Onun için Eğer ki bir gıybet ettin, dedikodu ettin, böyle bir şarkı türkü konuştun veya dinledin veya gıybet konuşulan yerde rastladın falan Abdest tazelemek nedir? Müstehaptır ya Abdest bozulmuyor da müstehaptır yani iyi olur Allah sever o abdest alınmasını orada İyi hocam efendi nasıl olsa biz o zaman sıralı abdesthaneden çıkmayalım bir gıybet peşine bir abdest, bir dedikodu peşine bir abdest Sana biz demedik ki efendim de bir gıybet et de peşine abdest al Biz sana diyoruz ki hiç günah yapmama bak Ama yaparsan da nasıl olsa düştün bataklığa da bir tekmede biz mi koyalım şimdi yani Düştünse kaldırmaya uğraşıyoruz Ama sana demiyoruz ki günah işlemenin formülü budur yani Günah işle de peşine böyle yap Sana günah işle diyen yok günah işleme Tamam mı Bir adam düştüyse efendim ayağı kaydıysa bir efendim onu tutmak var çünkü adamı hepten batağa itmek yok hani senin tevben kabul olmaz sen helak oldun defol gitten millet buyurmuyor Mevla affederim diyor dolayısıyla kullara ümit vereceğiz ama hani düştüğün zaman da bir yerin falan da kırılırsa ben seni de kaldırsam da o kırığı da tedavi edemem yani düşmeme bak bir yerini sakatlama anlatabiliyorum değil mi şimdi bu iki rekat namazı da kıldın ondan sonra ne yapacak? Estağfurullah min zenbihi. Günahından istiğfar edip "Ya Rabbi bu günahtan pişman oldum, bir daha yapmamaya söz verdim." derse, illaki en hakka alallahi yagfir lahu. O kulunu affetmek Allah üzerine hak olur. Diyordu. Bu kadar kolay. Hadis-i şerif sağlam kütübi sittede bir azap çekerek abdestik... ama bana bak. Tevbe ederken "Ya Rabbi şimdilik estağfurullah bir şey önüme çıkana kadar" diye tevbe olma. Hadis-i Şerif'te ne buyurur? Bir kul istiğfar etse bir günahtan mağfiret edilese, bir daha dönse bir daha günah, bir daha günah Dördüncü de o günah ne kadar da küçük olsa ne yazılır? Filkebair büyük günahlar defterine yazılır Onun için Allah'la alay etmiş gibi olursun Neuzübillah Hadis-i Şerif'te buyuruyor El-müstegfiru <gülüyor> minden bihi ve musirun aleyh kel müstehizi bi hem günahından haf istiyor hem de aynı günah devam ediyor bu Rabbisiyle dalga geçiyormuş gibidir Allah la mı edeceğiz haşa Onun için bir daha yapmamak üzere tövbe edeceğiz Ama sen kat'i kararla istiğvar ettiğinde yine düştün Ya kaçıncıdır bu arkadaş bin keredir tövbe ediyorum bir daha yapmayayım diye yine düşüyorum Ne olacak şimdi? Ha senin artık tövben kabul olmaz senin kaçıncı oldu bu sen cehennemlik için Böyle değil Mevlana buyuruyor Yerden göğe günah doldursan Bana şirk koşmadığın sürece Şeriatımı sünnetimi inkar etmediğim müddetçe Karşılığında yerle gök arası dolusu Mağfiretlen sana gelirim Dolayısıyla Ümitsizlik küfürdür Zaten ben affolmam cehennemliyim Diyen kafir olur Allah'ın affedemeyeceği bir günah yoktur Celle Celle, Yalnız bir daha yapmamak üzere Söz verilsin kat'i kararlı olunsun. Efendim Şimdi bu, allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin haklarıyla alakalı kazası gerekmeyenler hakkındaki tevbenin şekli kaza yok bunlarda çünkü neyi kaza edeceksin? İçki içmişsin, kumar oynamışsın, zina etmişsin bunun... tabi had cezaları vardır artık bu şimdi tatbik edilmiyor başka onlar temizliktir İçki içine sopa atılması, zina edene sopa atılması, evli ise edilmesi bunlar da tabi şeraatın efendim temizlik vasıtalarıdır ama yine de bugün yapacağımız tevbe yapacağı işte istiğfar bir daha dönmemek, pişman olmak, ağlamak günahını kimseye anlatmamak, günahıyla övünmemek öyle yaptım, böyle yaptım, ben ne adamdım falan pişman, ne konuşuyorsun be bütün ümmetim affolur da günahını açık söyleyen affolmaz buyuruyor Nasıl açık söylüyorsun efendim ben zamanında şöyle içki içerdim şöyle karılara giderim. Lan sus edepsiz adam bir de günahına beni de mi ediyorsun bunu konuşma be Allah aranda af affetsin Mevla sus Yani ne demek söylüyorsun? musun ben dönüş yaptım da benim kıymetimi bilin ben böyle adamdım falan Allah bilsin seninle mal olduğunu bana ne ya sen Sus Sakın konuşmayın Böyle çok gevezeler var, dönüş yapıyorlar, hep geçmişi tazeliyorlar Sanki lezzet alıyorlar, herif diyor ki kaldık, şimdi de tövbe yaptık bir daha da dönemiyoruz falan Böyle şey mi olur ya? Nasıl tövbeymiş o? Kendini kandırma! Burada yine kazası gerekenlerin misali veriliyor, nasıl? Mesela adam beş vakit namazı terk etmiş, oruç terk etmiş, haccı tehir etmiş, zekat ödememiş, bu adam ne demiş? Ben şimdi tövbe edeceğim demiş Bunun tövbesi nasıl olur? Efendim bir kere namaz kıl, tövbe istiğfar yap bitti Öyle bitmez niye? Namazlar kaza edilecek Oruç borçları ödenecek Efendim Hacca gidilmediyse hemen gidilecek zekatlar ödenecek bugünkü hesaptan 10 sene 20 sene zekat vermemiş Hadi 10-20 milyon ver de kurtar olmaz O bugünkü parayla kaç para tutuyorsa o kadar fakirin sende hakkı var Zekâtlar ödenecek Bunlar kaza gerektiren borçlardır Yani ben tövbe ettim geçmişe silgi çeştim, çektim bir daha namaz, oruç hepsi bundan sonra gerici O şöyledir Bir adam kafir olsaydı dinsiz olsaydı Bu adam 90 yaşında 100 yaşında imana gelse Geçmiş namazlarını kaza etmesi gerekir mi? Gerekmez Oruç kazası gerekmez bir şey at borcu gerekmez neden? Bu çünkü o zamana kadar farzlarla mükellef değildi, imansız olduğu için ona bir hüküm, efendim teveccüh etmiyordu Ama sen de diyorsan ki ben evvelden gavurdum da yeni müslüman oldum, sen de o zaman kaza etme Ama diyorsan ki ben müslümandım doğduğumdan beri, o zaman kazalarını ne yapacaksın? Ya, ödeyeceksin Sen şükret Allah kazayı kabul ediyor, bir de buyursaydı ki vaktinde kılmadığın için kabul etmiyorum, yakacağım seni her vakte 80 sene, ne yapacaktı? Ulan kazayı da kılmıyor herif be Mevla kazayı kabul ediyor, onu da kılmıyor. Üşeniyor. Deriz diyenler helak oldular, tövbe edemeden öldüler. Çünkü yarın senin elinde değil. Lukman-ı Hakim dedi ki evladım, tövbeyi yarına geciktirme. Fe'innel mevti etike vakit. Ölüm sana ansızın gelir. Haberli gelmez. Dolayısıyla sen ne biliyorsun yarın yaşayacağında tövbeyi bırakıyorsun öbür güne. Bu anda tövbe edeceksin ki ölüm gelse günahın silinsin, sevaba dönsün. İmamı mücahit olacak burada buyuruyor Mellem yecub iza asbah ve emsa فهو من الظالمين Her sabah akşam tevbe yapmayan zalimlerdendir diyor. Ne demek? Nefsine zulmetmiştir. Yani kendine yazık etmiştir. Çünkü hiçbirimiz bir sabah bir akşama günahsız çıkıyor muyuz? Ve ki günahsız durulamayınca istifarsız da yaşanamaz. Sabah akşam çok mıyimdir? Çünkü hadis-i şerifte bak Okuyun o sabah akşam bahsinin başında bir hadis-i şerif yazdım. Ne buyuruyor orada? Gününün başını ve sonunu hayırlan başlayıp bitirene Mevla arasındakileri sormaz diyor. Ondan sonra hadis-i yine gördüm Mevla melekleri ne vah ediyor? Kulumun amel defterinin başıyla sonuna yani sabah açılıyor akşam kapanıyor. Bakın başında sonunda istiğfar zikir varsa aradakileri silin buyuruyor. Onun için sabah olduğu gibi ilk iş ne okuyoruz? Seyyidül İstiğfar, Allahümen Tarabb'ı bir okuyoruz, tevbeler yapıyoruz. Akşam yatarken yine okuyup yatacağız. Neden? Dosyayı, sicilimizi temizleyelim. Yoksa böyle bir de uykuda öldün, bir daha ayılamadın ne olacak? Sabaha tevbe ederim. Nereden edersin sabaha? Bir daha mahşer sabahında kalkarsın. Mahşer sabahında da tevbe etsen bir şey yaramaz. Onun için tevbe geciktirilecek bir şey değil. Hemen ilk iş tövbeye başvuracağız arkadaşlar. Şimdi bir de ne meselesi var? Kul hakları meselesi var. Bu kulaklarındaki durum nedir? Efendiler, eğer bir adamın malını çaldın, gasp ettin, hududuna tecavüz ettin, yani para gibi mal gibi bir eşyası sende kaldı. Bu adama ne yapacaksın? Arayıp bulacaksın. Gideceksin. Buna efendim diyeceksin ki bana hakkını helal et. Neydi senden çaldığım, aldığım, gasp ettiğim şuydu O günkü değeri neydi? 10 bin lira Bugünkü değeri neydi? 100 milyon lira Neyse fazla fazla veriyorum hakkını bana helal et kardeşim diyeceksin Bugünkü değerine vereceksin Öyle ya 30 sene evvel 10 bin lira borç almış Şimdi gelmiş 10 bin lira borç diyorsun. Ben şimdi 10 bin lira olur mu? Herif o zaman İzmit'i alırdı 10 bin liraya Şimdi ekmek alamış, simit oldu 10 bin lira Nasıl bu, bu borç ödenecek? Adamı da mağdur edemezsin ki Altına göre vuracaksın parayı alacağın neydi altın 10 bin lira kaç gram altın alır o zaman o zaman 10 bin lira alırdı bir kilo altın diyelim şimdi o kadar borcum var ona altındır para kağıt para değil ki her gün oynuyor Ondan sonra efendim adamı bulamadın adam öldü öyle oluyor çok ha hak ödeyecek geri ölmüş ve adresini kaybedin Çocuklarını ararsın diyor. Çocuklarını buldun onlardan helallık alacaksın. O iş zorlaşıyor ha. Tek olunca kolay da çocuklara dağılınca biri dama girmez. Biri damdan çıkmaz. O diyor ki helal etmiyorum. Öbürü diyor helal ediyorum. Neyse olmadı. Çocuklarını da bulamadın. Varislerine gideceksin. Varislerini bulacaksın. Tek tek helallık alacaksın. Ölmüşse adama dua yapacaksın. Onun için sadaka vereceksin. İstihbar edeceksin. İş çok. Kul hakkı acayip iş. Ondan sonra... Kimseyi bulamadın ne kendi adresini buldun belki adam ölmüş çocuklarını kaybettin varislerin yok oluyor böyle büyük şehirlerde falan kaybediyor insan birbirini Ne yapacaksın o adamın senden alacağı kadar miktarı fakirlere miskinlere sadaka verip sevabı zaten onundur çünkü para onundur senin paran değil ki sana sevap gelsin Onun niyetine o parayı kendinden ne yapacaksın çıkaracaksın Böylece haktan inşallah kurtulacaksın tabi iş biraz zor şimdi bu millet acı yaptı. bazısı da tutturuyor ahirette görüşürüz hadi bakalım helal etmiyorum diyor adam ne yapasın şimdi buna kayaya çattın ya helal et kardeşim kaç paraysa verelim şudur budur ben sana bir tokat attım sen bana iki vur mesela ben sana gıybet ettim sen beni daha yani neyse helal et diyorsun. adam diyor yok arkadaş ahirette görüşeceğiz iş zor fakat sen yine Allah'tan hafiste çok pişman ol Allah'a yalvar. Ya Rabbi sen görüyorsun Ben anlamadan günahlar etmiştim. Şimdi döndüm. Bu adamdan helallık istedim sana malumdur. Bu adam helal etmedi. Ben kaldım seninle aramda. Sen affedebilirsin. Sen bu işten beni sıyır ya Rabbi. Beni ahirette rezil etme. Böyle yalvarırsın. İnşallah bunun bunun hayrını görürsünüz. Çünkü Allah niyetleri görüyor. Samimiyeti görüyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müzdelife, arafet günü çok üzüntülüydü. Arafat vakfesinde çok tertliydi. Müzdelife sabahı ne kadar vakfede yine böyle dertli kederliydi Müzdelife vakfesinde bayram sabahı, kurban bayram sabahı Hani şeytan taşlama inilmeden, mineye gidilmeden ki yapılan vakfede güldü Dediler ya Resulallah dünden beri çok üzgün görünüyordunuz Bugün bu saatte güldünüz, hikmeti nedir? Buyurdu ki şimdi şeytanı görüyorum kafasına kayaları vuruyor Ağlıyor şeytan, niçin? Çok yalvardım Rabbime dün hacıların haccını kabul eyle Buyurdu ki hepsini kabul ederim kul olanları kabul etmem ama şimdi müzdelife sabahı yalvar yalvar yalvar buyurdu buradaki burada kulaklarını da bağışladım. Niçin? Çünkü ben mazlumun hakkını zalimden alıp vereceğime kendiliğimden de onun hakkını veririm. Onu ona bağışlattırabilirim. Burada da bir kolaylık var. İnşallah beraat gecesi de böyle bir müjde gelecek zannediyorum kitaplarda. Geçen seneden hatırıma kalmıştı. Nasipçi. Ama şu, bu şudur bu nasıldır sen hakikaten tevbe edersin elden geleni yaparsın Allah'a yalvarırsın adama gidip helallık dilersin o helal etmez veya adamı bulamazsın böyle durumdadır ama sen rastgele herifi görüyorsun orada da yolunu değiştiriyorsun ki görmeyeyim de ödemiş, ödemek lazım gelmesin görmemiş olalım olur mu öyle görmemiş olalım ya herifi git bulsana efendim bana bir laf der işte şimdi kalbimi kırar olur musun kalbi? hak varsa helallık isteyeceksin Allah için ben tefsirlerde yine rastladım Yarın ahirette Mevla bir kuluna cennetten bir köşk gösterecek Adam bakacak bir makam ki ooo Diyecek ya Rabbi bu acaba hangi peygamberin makamıdır Mevla buyuracak senin de olabilir Nasıl olabilir ya Sen falan kuluma hakkını helal et burayı sana vereyim buyuracak Adamın istediği körün istediği bir göz Allah verdiği iki göz Herifin canlı mı çıkaracak ne alacak hak alsa 3-5 sevabını alacak cennette o köşkü alamaz ki Onun için Diyecek tamam tamam ama helal olsun da ben bu keşke bu cennete gireyim daha önce istediğim istediğimde Bu şekilde cilveler var İnşallah samimi tevbe edenler buna mazhar olurlar ama kardeşim bile bile kul hakkı yememeli Yenmişse mutlaka helallık alınmalı bu işten e, yani zor kurtulur Hadis-i Şerif okuduk Resulullah Efendimiz ne sordu? اَتَدْرُونَ e menil müflis? Bilir misiniz benim ümmetimden iflas eden kimdir? Dediler ya Resulullah parayı pulu çaldıran kaybeden müflist. Buyurdu ki yok aslında benim ümmetimden iflas eden kimdir? Yarın ahirete çok namaz çok oruç çok sadaka çok zekatla gelir. Görenler zaten bu cennetin en üstünde çıkacak. Melekler bile şaşırır Amer defterini görünce. Bir de birisi gelir ya Rabbi, bu beni dövdü birisi gelir beni sövdü birisi gelir benim hududuma tecavüz etti birisi gelir bana efendim benim, benim felancamı öldürdü O kulaklar alacaklılar davalılar birikir başına ne vereceksin para geçmez Ona cevaplarından verilir buna sevaplarından ona namazından buna orucundan ona haccından buna zekatından sevaplar Gide gide gide gide defter dolu iken biter alacaklılar bitmez hala o kadar alacaklısı var herifin Hey derler Ya Rabbi bunun sevabı da bitti. Neyini alalım şimdi bunu? Mevla buyuruyor ki bari siz kendi günahınızdan alacağınız kadar ona yükleyin. Sevabı kalmadığına göre. Bir de milletin günahını da yüklenir. Oradan cehenneme atılır. Cennete gideyim derken cehennemi boylar. Bundan büyük iflas olamaz. Aman bu iflasa düşmemeye gayret edelim. Onda hiç, onda hiç ilaç yok. İmansızın, ya, imansa dua edilmez imansız için istiğfar edilmez imansıza sadaka verilmez hiçbir şey ancak sağsa mutlaka vereceksin varisleri varsa çocukları vardır, mutlaka arayıp bulacaksın hiçbir şey bulamadın yine sen sadaka yani o parayı kendinden çıkart çünkü senin değil o para zaten o parayı o hakkı kendinden çıkart ve lakin sevabını onun ruhuna falan hediye edemezsin çünkü kafirdir sevaba ehil Değildir Allah'la aramızda yine kalır Rabbimize çok yalvarırsak Bir de o parayı çıkartırsak inşallah Yine Rabbimiz mağfiret ümit ederiz İnşallah Abdullah İbni Mübarek Hazretleri buyuruyor ki Bir kuruş haram parayı Geri ödemek yüz kuruş Sadaka vermekten üstündür Yani yüz milyon sadaka dağıtacağına Bin lira Alacağını öde Yani kul hakkını senden alacaklı olanın Alacağını öde Anladık? Yine Hasan-ı Basri olacak buyuruyor ki Bir gümüş para o zamanki parayla yani Ufa az bir para Efendim kul hakkını yade Altı yüz tane makbul haçtan üstündür Altı yüz sene ömrün olsa Altı yüz kere haç bilecek olsan da hepsi kabul olur mu? Altı yüz tane makbul haçtan üstündür Bir kuruş kul hakkın çünkü o farzdır Borçtur bu nafiledir Yine Mektubatta gördüm buyruluyor ki evet bir insanın 70 peygamber kadar ameli salih'i olsa bir zerre kul hakkı olsa üzerinde cennete giremez onu ödemedikçe öderse girer. Bu çok mühim bir meseledir. E, haramlardan, şüphelerden sakınmak dinin temelidir. Kul haklarını iade dinin Müslüman'ın esasıdır. Onun için efendiler, muhterem kardeşlerimiz inşallah her iki türlü hakları tamamlamaya gayret edelim. Şimdi önümüzdeki sohbet nasipse bu takvanın, haramlardan sakınmanın ve tevbenin çok güzel şartları ve on maddelik bir konu geliyor. Allah'ın Resulü'nün yolu davet yoludur. O mübarek bu mübarek ay onun ayıdır. Biz on nümmetiz ona uyanlar davet etmeye mecburdur. Davet edeceğiz inşallah. Ed'u ilallah. Ben Allah'a davet ederim. En evemenitteban. Ala basiretin. Ayet ve hadisle. En evemenittebani. Ben ve bana uyanlar da davet ederiz. Biz Resulullah'a uyduk mu? Onun ümmeti miyiz? Elhamdülillah. Buyurdu ki ümmetim benim sünnetime uyandır. Yolumdan dönen benden değildir. Yolu davet yoludur kardeşim. Daveti yapan onun yolundadır. Yapmayan Resulullah'ın yolu ne lazımcılık yolu değil. Amin subhana rabbina al aliy al alahab alhamdulillah rabbil alamin was salatu ala wa ala alihi wa sahbihi Allah janna wa ma qarraba ilayhi min qabl ma amil nar ma qarraba ilayhi min qabl ma amil Allahumma inna nas'alukum al muhammad sallallahu alayhi wa sallam na'udhu bika min sharri ma sa'alukum muhammad khalli ta'ala al illa اللهم انزل علينا من الخير كله عاجله ما اجله ما علمنا منه ما لم نعلم نعود بك من الشر كله عاجله ما اجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعله على عقباه ورشدا اللهم ربنا هب لنا من رحمتك مهي لنا من نرنا اللهم ربنا هب لنا نورنا وافنننا انك على كل شيء قدير اللهم minalázsul kemûj bâatı rahmatik, âzâyma mafîrâtik, falâniyâte min kullibir, falâs-selâmete min kull-iethem. Allah mla tedağlana fi mîqa minâzâzham bin, bir, bin Allahum, la azaz, illa gafertê, falâhem bin illa farrjte, falâmiriyâ bin illa şefiţte, falâdeyin ve l ve lana لا قويد علينا واسر جلنا يا ارحم الراحمين اللهم انزل فينا الخيرات ترك المنكرات بحب المساكين وان تغفر لنا ترحمنا وتجيب علينا وادارة عبادك فنة نفقدونك غير مفتونين اللهم انزل فينا ايمانا دائما ve ne sehlike rizqan tayıfâ ve ne sehlike laqînan sâdiqâ ve ne sehlike deyinen qayyma ve ne sehlike al-afiyyâte min kulli beliyyeh ve ne sehlike temâme al-afiyyeh ve ne sehlike şükrâ al ve ne sehlike al-gınâ'anil nâs Allahümün nâh'a ne sehlike imâni laise bu'adu kufur Allahümün nâh'a ne sehlike temâme ve طهرنا بها جميع السيئات فرفعنا بها عندك على الدرجات تبلغ بها قصى الغايات جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الطيبين الطاهرين سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين لا شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وصحبه شاخنا كافر خلفا جلفا ممت خاصة لا رحمة هذه الجماعة الفاضحة